Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz evlenme de eş seçimi. Evlenilme, yuva kurma, çok sahibi olma insanlar özel Allah'ın bir lütfudur insanlar özel. Bu evlenme dolayısıyla yani nikah vesilesiyle anne baba Kardeş, amca, dayı gibi insani içerisinde oluyor. Hayvanlara baktığımızda onlarda eşlenme var. Ama evlenme nikah olmadığı için her hayvan başıma tek başına kalıyor. Bir dişi hayvan gebe kalınca vesaire bir sokak girişi alıyor. Ne yapıyor? Kendi imkanlarıyla doğumlu yapıyor. Yavrusuna yuva yapıyor, doğumunu yapıyor. Halbuki insanlara gelince insanın çevresi var. Eş seçimi çok önemli. Bir insan kiminle gezer dolaşırsa onun dinini benimsemiş olur. Mesela bir insan hastalıkları dolaşırsa bu kişi zamanla Onların seviyesine düşer. Müşri bize buyuruyor. Bakar 221'de. Vela tenkül müşrikatı hatta yü'min böyle buyuruyor. Müşriki kadınları dikkat etme almayınız. Onu edemeyiniz. Hatta yü'min ta iman edinceye kadar. Müşriki kadınları almayın. Fitar eşlikler burada. Müşrik, müşrike. Allah Celle Celaluhu ortak orta koşanlara bu isim söylüyor. Müşrik. Yani eşteki e fiilinden geliyor. Allah orta koşan anlamına geliyor. Bunların nikahı alması bu ayet-i kerimeyle yasak haram kılındı. Yani nikah düşünüyor. Eğer bir kadın Allah'a şey koşan kimse ise yani Allah tam başka bir ideoloji benimsemişse, başka bir taşapada tapınıyorsa o nikahı düşünüyor. Yine Ali de onların da bazı grupları daha aşırı oluyor. Bazıları Has Ali'yi ilerleştiriyorlar. Haşa Ali ölmedi diyorlar. Gökte bulta geziyor diyorlar. Hatta gök bu Ali'nin sesi diyorlar. Çakınca o Ali'nin kırbacı diyorlar. Tabii bunlar da Haz-ı Ali'ye Bunlar hiç tartışma bunların da. Yine bazı Aleviler de haş diyorlar. allah Teala peygamberliği haz göndermiş diyorlar. Sonra Cevbi Aleyhisselam yer da adı şaşırmış Muhammed e gitmiş diyorlar. ki Hazreti o zaman daha çocuktu. Cevbi Aleyhisselam içimizi gücünü görüyor. Yine bu Aleviler de Hazreti Bekir'e, Hazreti Sember'e, bunlar harçta sever sayarlar bunlar da. Hayır, bundan nikada düşer bunların da. Bir de ülkemizde laikliği ters anlayanlar var ülkemizde. Yani laikliği bir din gibi benzeyenler, laikliği prensiplerle uydurma şeylerini inanlar ve dolayısıyla İslam'a düşman olanlar. Da bundan nikah düşmez. Ne zamana kadar? Hatta yümin ima kadar. Vele emretin mü'min milletin Bela buyuruyor. Vele emretin milletin mümin Mümine bir kadın, cari, köle kadın. Köle kadınlar tabi genelde bilimsel olurlar, cari olurlar. Pek o kadar fazla güzel de olmazlar düşle çalıştır için hayrı müşriketin velev acebet küm bela veriyor. Bir müşrike kadın, hür müşrike kadın ne kadar güzel de olsa kişi bunu sevse, hoşuna girse de buna mukabil köle olan bir mümine kadın onu hayır bulur, beğen bulur. Peygamber Aleyhisselatı bizlere şöyle buyuruyor, eş seçiminde Türk Ömeretü li erbe'in Kadın dört şeyin dolayı dikkat alınır, elindir. Yani her toplumda eski çağdan beri bu dört unsur vardır. Eğlemeyecek olan kişi bu dört ustan birinden dolayı kadını tercih eder. Limaliha birinin malı için. Böyle vardır. Sır o kadını malı için onu vermek ister. Veli Hasebiha Hasebi soyu supu için makam mevki için. Veli Cemaliha güzelliği için. Veli Diniha dini için. Demek ki Dört temel ilke vardır, her toplumda bunların birini tercih eder insanlar. Kimi, kadının malına, mesela kayınpeder aşırı zengindir, bir tek kızı vardır, sır malı için. Kimi, kadının soyu topu vardır, makam mevki sahipleridir ve hatta sır güzeli için, dini için. Gülhan Esam Hazretleri fosfer, idat-ı dini. Sen de Peygamber dindar olanı, din sahibini onu tercih et. Demek ki üç şeyi bırak geriye. Üçünü geriye bırak. Malı olmasa, fakir olsa, soyun toplu olmasa da, makamet olmasa da güzel de olmasa, güzel de olmasa eğer dindarsa bir kız, bir kadın tabii erkek de aynı şekilde Hanımlar için, eğer dinine bağlı ise, dinli yaşıyorsa, yalnız dindar demek iş bitmez. Allah'tan korkan, haramdan sakınanlar, bunların tercih ettiriyor Aleyhisselam Adretleri. Biliyorsunuz ilk, birerken kütal, yani adam öldürme, katillik olayı kadından dolayı meydana geldi. Kadın meselesinde. Kabil, kardeşi Kabil öldürüldü, sırf kadın yüzünden. Neden? O yalnızca kadının güzeline baktı. Adem babamız dünyaya inince karnemizle beraber cennette çocuk olmuyor cennette. Yani döllenme olmuyor cennette, üreme olmuyor cennette. Bu dünya mahsus. Dünya gelince, Adem babamızın, havanımızın çocuk olma başladı. Çocuk olma başladı ama buna adadiye yetişiler evlenme geldiler. Şimdi ne olacak? İnsanların üreme sağması için e, üreme kanunu evlenmedir. Buradan geçiyor. Ama hepsi kardeş bunların da. Nasıl evlenecekler? Rabbim Adem Aleyh'e indirildiği 10 suhufta, 10 sayfada, kitapta ona buyurdu. Haba her doğumda ikiz doğurdu. Allah'ın lütfü her doğumda ikiz doğurdu. Bir erkek, biri kadın. Şimdi o günün şartlarında, da bunu işe başkınken yok. Kabil'e doğan kız, Habil'e. Kabil'e doğan kız da Kabil e gerekiyordu. Şimdi kabili e doğan kız çok güzeldi. Öteki güzel değildi. İşte Kabil dedi ki bu benim kardeşle beraber doğduk bunlar beraber. Daha güzel defa Tabii dedi. Tabi o izin vermeyince kardeşimizi öldürdü Abili ilk katil oldu muhtemelen yeryüzünde evvel. Bu adı şerif Tümizi arış her artıçelik tanrı vaad ediyor. Yine buyuruyor Peygamber Hazretleri diyor: Merhaba Allah'ı imretten salihaten. Allah cila cihlu bir kimseyi salih bir seveciyle rızkandırsa, yani bir insanın hanımı, bir kadının da eşi, kocası salih salih olurlarsa, edir salih salih ha. Erkeklere salih denir. Bir hanımlarda salih denir, salihale denir. Salaha ermiş, salaha ermiş. Yani dinde olgunlaşmış. Allah'tan korkan, haramdan sakınan, İslam yaşayan bir de iyi ahlak sayılması gerekiyor. Üş bireye gelecek böyle. İman yaşama, İslam yaşama, iyi ahlak böyle. bir kimse her ne kadar Hacı Hoca da olsa, beş vakit namazına beş vakit de katsa, Kıyafet'e şekli, İslam'a uygun da olsa, eğer ahlakı güzel değilse, yine o kimse salih, salih olamıyor. Der. Çünkü kötü alak sahibi bir anda her şeyi bozar götürür. Bir anda her şeyi böyle. Yani yıllarca çalıştırır, übadet eder, şunu şunu yapar. Fakat bir anda kızar, öfke kalp kurar, düğün yıkar, her şey yapabilir. Demek ki üç yıl geldi mi o kimse Allah'ın salih kuludur. Her gün namazı okuyoruz. Fethiyatı okuyoruz. Bütün salih kullar derden var. ibadillah salih diyoruz. Allah'ın salih kullarında diyoruz böyle şey. Demek ki bir insan şu anda salih kul ise dünyadaki bütün ehl-i manın duvarlarına geliyor o Ölse kabine geliyor. Hüküm eden Allah diniye. Bir kimse, bir erkek salih bir eşeye sahip olsa, e, kadın da salih eşe sahip olsa, dinin yarısını kurtarmış oluyor. Dini yarısını. Evinde Birbirine yardımcı oluyorlar birbirine evler, evde böyle. Aman namını kaçırmaalım, cemaat yapalım, şöyle yapalım, bugüne hatırlayalım, besmeyle başlayalım. Hani evde İslam yaşanır. O eve şeytan giremez, cin giremez, o evde huzur olur, bereket olur böyle böylece. Eğer eşler, ikisi işte salih salih olurlarsa, Allah'tan korkarlar, isim ve eşyalar, alet olursa, bu evde huzur olur, bereket olur böylece. Yine bu Aleyhisselam hadretleri, Müslüm'de sayede, et dünya metaul, ve her meta'ya, el-i meret-u salih dünya meta, dünya bir meta'dır. Yaranacak bir mal müşkü budur, dünya böyle, geçici, eşyalardır. En haricindedir salih azirceler böyle. Yani diyorsan yani hiç mal mülkü olmasa, evi kira olsa, arabası olmasa, geçimi daha olsa, eğer eşsiz Sali, salih salihe ise o kişi dünyada mutudur, arda mutlu musun yani, yani bunun diğer endikmeli gerekiyor demek. Her kim alışveriş ama evlenmede böyle salihleri ördüğü için sahabelerin bütün ümidi amacı buydu muhteremler. Bir hanım vardı Mekke mükerremede Ümmü Gürsüm diyen bir tebi muayit. Ebu Muayit'in kızı harfi Gürsüm Allah da Hazretleri. Bu kadıncağız tek başına, tek bu kadın ama sahabe içerisinde, kadını tek başına, Mekke'de meyje ettik tek başına. Bu kadının bir özelliği vardı babası. Ebu Muayt. Ebu Muayt Peygamber'in Konfis'üydü Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bu Ebu Muayt de Şam'da tüker tapardı yani Şam'a kervan gönderecek kadar bir serveti vardı. Çünkü 3-5 tane deve Şam'a götüremez. Tehlike vardır. Büyük bir, bir konuyu gerekiyor. Bunu koruyacak muhafızları gerekiyor. Sınav muhafızları gerekiyor. Buna göre mal olmak gerekiyor. Böyle bir tüccar kendisi. Her zaman Şam dönüşünde Evinde bir ciahat verirdi. Demek keserdi, ciahat verirdi. Böyle bir Şam dönüşte yine ciahat verecek. Peygamberimize komşu olacağın kendisine hemen kapı komşusu Peygamberimizin al peygamber de davet etti evine. Onda da onu davet etti. Ha, tabi Peygamber tabi itti. kuruldu. rulduğu burun yendiğince Peygamber diyor ki ya Ebu var. Sen şu anda müşkürsün, mümin değilsin. Eğer kırmasız getirirsen, ima edersen, ekmeği yemeği yerim. Yoksa yemeği yemem. Evet, çağırdın. Komşuluk kumar, geldim buraya. Ama müşrik olduğu halde sen yemeği yemen buyurdu. Şimdi bu da yemesen yeme diyemedi. Utandı. Sırrı Yemek yemesi için kalbiyle ima etmediği halde diriyle kerimeşe getirirdi. Müslüman oldu yani. Öyle göründü. Peygamberimiz yemeni hediye Ayrılır oradan. Bu Ebu Muhammed'in bir dostu vardı. Çok samimi arkadaşı. Ebu bin Halef denen. Altılı İslam düşmanı. Hazbilal Bey çok işini yapan kişi. Asıl Müslümanı kendisi. Bu Ebu Muayt'ın da can dostuydu. Çok bundan samimizler böyle. O gün o Süveyş'de bulmamamış ama neredeyse. Bu duyuyor. Ebu Muayt'ın Müslüman olduğunu. Hiddepte geldi. ve Ebu Muayt sen de Müslüman olmuşsun. Yok Ebu Mübeydede öyle bir şey yapmıyordu. Sı yemeği yiysin diye. Öyle utandım etrafından Onu kuvvetli olmam dersen, Değil mi söyledim? İnanmam dedi böyle. Ya inanmıştı bu şekilde doğru. inanmam dedi. Peki ne yapayım? Bakın haşa. Eğer dedi Muhammed'in yüzüne tükürürsen dedi. o inanırsan dedi böyle böyle. Bu da zavallı. Tabi şeytan işten tahrik etti. nefis bunu daha güzel gösterdi. Hübeyi kırmamak için bu kötü, şirkin aşağı yapmaya karar verdiler kendi kendine. Bir gün Peygamber Hazretleri e Kabe'den çıkarken karşılaştılar dışarıda. Bu Ebu Ma'yı denen kafir haşa Peygamber'e yaklaşınca bir an önce tükürdü. Bütün bir kuvvetiyle Tükürdü. Ama Rabbim korudu Hüsvü Ekrem'ini. O anda o tükürdüğün aksi yönden kuvvetli bir rüzgar geldi birdenbire. Birden, birden anlığa rüzgar geldi. Ebu Muayyat'ın ona kendisine döndü. Kendi dokunmadan. Yüzüne geldi. Yüzünün neresine hesap ettiyse orada yere açıldı. O Türklük havarat edince Rab ona kimyasal bir öz, özellik verdi. Evin-i yüzüğü yere açıldı. O kadar uğraştığı halde, ilaç yaptığı halde öyle kaldı Öyle kaldı. İşte bu Ümmü Gülsüm denen mübarek bu saliha kadın, ki sahibi oldu tabi sonra kendisi Babası böyle İslam düşmanı iken İslam'ı seçmiş Mekke mükerremede. Peygamberimiz anında Medine'de ama. İslam'da sorulmuş olay oluyor, oluyor. Bu kadıncağız Mekke'de sıkılıyor. Müslüman'ın kamu Mekke'de. Tehkik hastaşınlar bunlar var. Gizli Müslümanlar var. Mekke'miz sıkıldı. Bir kimse imamda biraz olgunlaşınca o kişinin gönlünde bir makam belirir. Aşk-ı Resul denir. Aşk-ı Resul makamı gelir. Böyle. Evvela. evvela. Senin sanmı verir böyle. Yani bir insan ilah ile samimiyetle, sızkıyla İslam'a sarılsa, gönül Allah'a yönelse, yubat yaparsa, ilk bunun kerameti nedir? Aşk-ı Resul. Peygamber aşkı. Gönlüne verilir. Bu ümmü gülsümüne, gönlüne, bu aşk verildi. Uykusu kaçtı ama uyuyamıyor. Ya Allah diye yanıyor. Onların için yine bir ümit var, Medine'ye gitmek. Mesela birinin şu ümit yok şu an tabi, hayatta gelmez. Ama kadın ki o zaman Medine'ye, Medine'ye münevere erkeğe iftebağa gidemez çöllerde. dayanamadı. Tek başına yola çıktı, yola çıktı. Gündüzleri gizlendi ama mağarada gündüzleri. Gündüzleri gitmedi ama. Çünkü tutulur, esir diye alınır, köyde satılır başka pazarlarda. Böyle. Her şey yapılabilir tek bir kadına. Bunun için günüzleri bir mağarada gizlendi. O da mağarada gizlendi de kolay değildi. Yılanlar vardı mağarada bu her şey güzel, ölümü göz aldı, her şeyi göz aldı. Gününse mağarada gizlendi, gece karanlığında yol aldı böyle gece karanlığında. Aldı ama o dönemde herhangi bir yer bile çol, amma çıkamazlardı. Çünkü yapatik yolu var. Ne asfalt var, ne bir taşlı yol derler. Kaldırım vardı o zamanlar Çöl, ıslıklı bir çöl. Bir fıtrı oluyor. Alıyor buradan kumaya, bu tane böyle. değişiyor. Bu geceleri suyu yıldızlara bakarak yönü bellimiş bellemiş yönleri yıldızlara bakarak böyle yönünü bu şekilde belirleyerek bile karanlığında gidiyor. E çölde, tabii tabi yollarda lokanta yok. Satışı yok. Şub yok bu şekilde. Yana ne alabilmişse Yazık vurma bir şey. Nasıl alınmışsa, sekiz gün de Medine'ye geldi bu. Yani ölümü gözü alarak, o çiçekleri aşarak, tabi ayakları çatladı, patladı, kumlara basarken, dikenlere basarken, bitkin bir halde Medine'ye geldi. Geldiği gibi, oraya geldi. batık artık o mescid cennetten bir de... cennetten daha hayırlı bahşede. Mevlamızın son peygamber Aleyhisselam adetleri oturulmuş oturmuş. Eshabı erkeklerinde arkada hanımlı sahabeler peygamberin suhabeti. Herkes kendinden geçmeyi ruhsat feyizler. Peygamber karşısında görünce yanında yanılamazlar. Haberli peygamberimiz de bu şekilde herkes sahabına harayet etti Tek baş geldiği için Yalnız şimdi bir şeye takıldı. Hudeyb anlaşması vardı. Hudeyb anlaşması vardı. Bu anlaşmaya göre Mekke'deki bir kimse Müslüman olarak Bedine'ye kaça gelirse bunun iadesi gerekiyormuş müşteri tekrar. Şimdi bu anlaşma takıldı şimdi. Sahabeler "Ya Resulullah bu kadın Müneccisinin edebi müshinde müşriklere. Fakat İslam'da anlaşmaya bağlıdır İslam'da. Karşıları anlaşmaya bozmayınca İslam anlaşmaya bozamazlar. Yani müşrik olduğu halde, diyelim buradaki Esna biraz sabirden bakalım. Devlet yol belki bize verir bakalım bu konuda. Hz. Ömer Gürşun tabu şimdi merakta tam Resulullah hoşmuşken. Sahabe'ye kavuşmuşken, geri verilmesi müşrikli yarısı gerekiyor. cebrah geldi, Mükte'nin suresinin 10. ayeti geldi. Ve elham buyurdu, sizden Mekke'ye mükerimeden mümin olarak bir kadın gelirse, onu bir Gerçekten Gerçekte ederek gelmişse, onu geri vermeyiniz. Erken geldi ve rahatladı. Şimdi bu tabi medenimlere geldi. Genç hanım o dönemde kaldılar, bekar durmazlardı. Çünkü zaten gelir böyle bir şey yoktuğum tabi. Üç tane sahabe hem de sahabın en üstleri buna tarif oldular. Birbirine haber zannediyor. Buna gönül verirler. Yani Hazreti Zeyd Kuran'da ismi geçiyor. Tek sahibi odur. Kuran'ın ismi geçiyor zeyt diye. Hadi Züyü Bin Avam. İlk ilk Müslüman aşırı 25'lerden aldı bin af o da ilk Müslüman aşırı 25'lerden üçlü kadına galip oldular. Şimdi kadın şöyle yaptı ben de kendim dedi, karar vermeyeceğim dedi. Ben Resulü Aleyhisselam'a sorayım. O ne emrederse onu yapacağım. Buyurdu. Peygamber sordu. Bu da Aleyhisselam'a dertleri Zeyd ile evlen mi? Zeyd ile evlen mi? On evlendi. Şimdi kadere bakmak o Bir de buna kader açısından bakan bile bu konu eşindi. Deri ikisi buraya gönlü vermişler ama vermişler. Peygamber buyunca her katar geri çekildi. <gülüyor> Hazretiyle evlendi. O da kısa bir zaman sonra Hz. Muteya savaşa gönderildi. Oradan başına gitti gitti. Orada şeyi dolaziyat şehit olunca da bu dur kaldı. Veda'tını bitirince dört ay öngün, bu defa Zübeyir evlendi bak, Zübeyir ilerinden tekrar. Hemen bu talep oldu, Onunla evlendi efendim. Onunla ne ne ikmesse ikizler büyük sahabe. Bir aşiret beşlerden, yani müjde on kişinin biri. Ekramızda bacıra Hazır Zübeyir aynı zamanda. O da onun da damadı ve bir avam. iki de böyle büyük bir sahabe iken fakat bir de ruhsal mesele var. Ruh grubu var. Kan grubu gibi. Demek ki ruhları anlaşamadı ikisi de böyle albaşarak ayrıldılar. Şimdi sığa kime geldi? Üçüncü. Abdurrahman ve Alfa geldi şimdi. Böyle. O da tarifte. şimdi O aldı bunu. İddetten sonra Onunla eşyalı, önecek eşyalı, önecek eşyalı, böyle. Demek ki böyle bir saliye kadın bulununca sahabeler, tabi yoruluşa gittiler. Daha çok da talip çıkardı buna. Hep bundan duydunca diğerleri geri kaldılar. Bir de Has-ı kızı. Has-ı Ömer'in kızı. Hafsa. Ömer. Has-ı Ömer Mekke'de Müslüman kızı da hemen Müslüman oldu. Hafsa, o da Müslüman oldu. Hazreti Hamer kırkıncı Müslüman. Mekke mükerrmanede. Kırkıncı Müslüman. Onunla beraber kırklar, ilk kırklar oluştu. İlk kırklar oluştu. Onlar beraber. Hazreti Hafsa Mekke'de evliydi. Eşi Huneys. O da Müslüman oldu. İkisi de tam İslam'a bağlandılar. Sonra Mekke mükerreme de İslam'a fazla baskı yapılınca Hazir Huneys yani eşi biraz zayıf tabiatıydı. Böyle tahammülsüzü böyle. Yani çekingen, işe kapanık böyle mizacı zayıf diye kendisinin dayanamadı. Aldı eşi hastayı Habeşine gittiler, hicret edilirler. Oradan geldiler, bir kehit, ekran Medine'ye geldiler bunlar. Hars Haftası'nın eşyası Huneş, Rallıhan Tümazetleri, biri savaştan bulundu. Bu savaşında yaralandı. Ağa yaralandı, orada ölmedi. Medine'ye getirildi, orada şehit oldu ama. Sonradan öldü, şehit oldu. Hars Haftası'nın eşyası olunca, Duh kaldı, bir dizim tamlandı, tamlandı. Hazreti Ömer ona salih bir iş arıyor, babası. Demek ki böyle İslam'da bazı bu şekilde aramak var, teşkilat var İslam'da böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin en yakın şerisinde dört tane sahabe var. En yakını peygamberimizin devamlı etrafında bulunanlar. Hazır Bekir, Hazreti Ömer, Oğlumun Hazreti Hazreti Bekir ile Peygamber arasında bir karar bir yakınlık vardı ama kızı Aysa Ayşe Peygamberi verdi. Peygamberin damadı Peygamberin kayınpederiydi. Yani hem Peygamberimizin bir nüvveli statüsü aynı zamanda bir de bir eliyle kaynaklanan bir yakınlık vardı aralarında. Hazreti Osman ana seteri O da Peygamberimizin damadıydı efendiler. Rukeyye ile evlenmişti. O anda ölmüştü ama Peygamberin damadıydı. Hazreti Ali Allah da Peygamberin damadıydı. Hatıredir böylece. Üçü yani dört sahabeler üçü Peygamberimize bir de kıymetli yakınlıkları var böyle. Sıddık ile Ebû Bekir'le. Hazreti Ömer ise o garipte. Hastamer. Bir ay gelince Hazreti Vekir kayınpeder Peygamber'in damadı. Hazreti damat, az damat. Hazreti garipti. Kendini de aşağı görürdü. Yine garip görürdü böyle. Ne derdi kendine kendine? Benim demek ki yavrularım Peygamber'e eş olmaya layık değil bunlar. Böyle. <gülüyor> damat ölünce Hazreti Vekir tabi eşleri yoktu kızına ama salih ilginç olması için Osman'a geldi. O anda Tevham'ın kızı Ruka'ya vefat etmişti, Ölmüştü. Dedi ki ya Osman, bak benim kızım hafsa şu an dolu kaldı. Huleyc damadım şehit oldu. Bedir, şehit oldu. gitti. Kızımı sana tehdit ediyorum. Sen düşün alır mısın bunu? O zaman biraz durdu. Dedi ki ya Ömer ya Ömer Bak, Müslüman kızı rukayı kaybettim, onu toprağa verdim. Şimdi şu anda içim yanık, gönlüm yanık, içim kan ağlıyor. Şu anda elen menieti yok şu anda hele de tabi, ama kırıldı biraz tabi. Hadi bu Bekir'e gele şimdi. Ya Ebu Bekir, ne olur böyle Osman'a gittim böyle bir dedi. Sen kızı avsaya alır mısın? Yani Haz Bekir gibi bir damat olsun. Halbuki ona yaştı, fakat yaş aramıyor tabii Osmanlı'dan da öyle. Onu icat et. Bekir hiç cevap vermedi. Başyönetiydi, o kadar. Hiç cevap vermedi. Bekledi, bekledi, cevap yok. Ücendi, eygamlı şikayet geldi. Ya Rüşdiullah, Osman'a gittim böyle dedi. Ebeve'ye getirdi mi bana cevap vermiyor. Onun cevap vermedi bana. Meğer Hazır Bekir Peygamber'in sırrına vakıf olmuş. Yani Cerrah Vassası'yı Peygamberimize bir gizli vahiy gelmiş havsaya elenmesiyle. Hazır Bekir onun makamının daha yüksek olduğu için o bu sırra vakıf olmuş. Fakat Peygamber'in sırrını tabii ele veremez. Bunu susmuş dege gümsede dedi ki sağından da harip damat Rabbi nasip etti böyle böyle Rab bana emretti bana onu ben alacağım böylece Hazreti de uçtu götüren oturan yani onda peygamberimize böyle karabet olması dört hesabının hepsinde yani bağlı bu şekilde Bence bu sevindi. Hasta hafta Ralan Zetri Peygamber'in tabi eşi hanım oldu. Fakat ne gitmezse Peygamber'in bunu bir ara boşadı. Talak rüzci deniyor. Tek talakla öyle icap etti Yani kızma yok aslında. Öyle bir şey varlarında Öyle bir olay oldu. O hiç girmeyeceğim şimdi. Peygamber'in bunu boşadı. Haber halkına geldi duyduğu yerde attı kendini yerlere başına gelen toz serpiyor. Ahmer, Yandın. Senin kızın Resulullah eşyama layık değil. diye ağlıyor. Her süpürün Cebrahistan ile peygamberimizin Cebrahistan'ın yerine Cebrah şimdi peygamberimize Ya Muhammed razi Hafsat'a Hafsaya geri dön. İki atak alın. Alın ikanına. Yabraştı. Allah emretti. Geldi. Raci hafzata ona dön. Hafsaya dön. Fe <gülüyor> inneha. <gülüyor> Bu hafza. Savvâmetun kavvâmetun. Savvâmetun kavvâmetun. Savvâmetun. Çok oruçtan. Çok sıyan böyle, oruçtan böyle. Kavvâmetun. Gecele çok ibadet namaz kılan. Yani Allah bunu övüyor. Allah bunu övüyor. Hazreti hafızayı Allah övüyor ebele. Fe inneha savvametun kavvametun vele. Hazreti hafızı çok uçtarmış. Çok iyi namaz kılarmış. Ve inneha ha Türk'e film cenneti o sen cenneti de eşin olacak böyle cenneti. Işte, eşin olacak böyle. Tabi dünyada bile Peygamberimizi bir defa gören iman gözüyle giderek Sahaba makamına geliyor. Sahabe okuyor böyle. E, peygamber eşleri onlar devrinde beraberler, hayatlarında. Yani, Abi gelince büyük gece devamlı kalıyorlar, günüzlere görüşüyorlar. Yani dünyasıya beraberler. Ama bu yetmiyor. E, cennette beraberler. Cennette beraber eşleri peygamberin cennette. Şimdi şu fark ediyor. Peygamber'e cennette komşu bir şu fark ediyor. Cennette mesela bir kimse bir din kardeşini ciyaret edecek cennette. Din kardeşini. dünyada Allah için sevdiği din kardeşini. Cennette. Cennette zaman kısıtlı değil zaman. Yani zaman bulamadığın işte vakit bulamadığım, işin vardı yok cennette artık bundan. İşi yok. Zaman değilmiş yok cennete. Devamlı hep günün hep ışık, hep nur. Her şey hazır. Yemek yapmak yok. Olacak yok. Çamaşır yok. Almak da satmak yok. Her şey hazır. Her şey doğal. Bir Müslüman bir din karşıcığına gidecek. Abin amcaya o onu ikram edecek orada. Onun da mülkünde. Meyve ahşı orada böyle bir meyvelerini. Üçüne bakacak. Allah Allah. Yani aynı meyveler bunda da var ama var ama bakacak meyveler rengi daha parlak canlı böyle renkleri. Kokusu daha hoş kokusu, güzel kokusu. Isırınca bakacak ki daha tatlı. Arkadaş be bu şey meyvelerine bak çok daha güzel benimkinden. Şimdi neden böyle muhteremler? Şimdi dünyada namaz kılanlar, hacı gidenler, konuklananlar, ala zikredenler. Herkesin yap bir olmaz. Kişi namaz kılar. Anı bırakmaz. Ama namazımı kılıvereyim. Namazımı kaçırmayayım namazı maalesef vereyim gibi. Ha, bu namaz ne olur? Tatsız, tutsuz, reksiz olmaktır. Diğeri iş olsa bile, onun için iş angariye, namaz amaç, namaz, namaz onun, ama onun malı, mülkü, bahsediye çekilir. Namazı daha tatlı kılar, daha huzurlu kılar. Öyle insan var ki namazdan çok zehir alır namazdan, Namazı dayanmaz da. Bir gün bir evvullah'tan bu büyük gramdenen kişi, bu büyük gram Hazretleri, bir zamandan köleydi, kadının bir şeyiyle, bir zamanlar köleydi. Bir gün giderlerken beşlerinden bunda sahibi namaz kılmıyormuş ama. Diyor ki sahibine ne olur efendim rica ediyor ona. kendi işte iki namazını şimdi kılmadım. Bak burada su da var. E, su arkayı çeşmeden. Beşik de var. Eğer izin versen diye iki burada. Hadi git çabuk gel diyor. Ona göre namaz hemen baştan sağa bir şey tabi öyle. Öyle geliyor ona. Abdestini alıyor. Meşriye giriyor ama. E, Allah dostu. Köle ama evliya. Allah dostu böyle. Gönül Allah yönelmeyi Bir tek bir anlamı biliyor bu. Allah ekber, Allah unutmuyor ama böyle. El bağlı Mevla'ya. Bir namaza duruyor. Unutuyor. Efendisi bekidin dinam, unutuyor ama. Bir namaza yürüyor böyle. Dalıyor namaza böyle. Uzun uzun rekat, rükrular, secdeler, ettiyatlar böyle tane tane böyle, yana yana yamek oluyor. Efendimiz'in dışından bağırıyor. Utbe utbe! Samir efendim ne var? Ne çok geç kaldın. Efendimiz göndermiyorlar diye bu. Göndermiyorlar. Allah kim abone göndermiyor acaba? Yine bağırıyor göndermiyorlar. Kim göndermiyor? Seni içeriye sokma, Ben dışarı göndermiyor diye İçine gelemiyor ya bak, Ç çıkamıyor böyle, böyle. Şimdi, demek ki dünyada ibadetlerimizi, bakın muhteremler, burası önemli bir nokta burası böylece. İbadetlerimizi böyle baştan sağma yaparsak, namazı kılıvereyim, şunu beşte şey okuvereyim, yaparsak, evet, o da boşuna gitmez. Onda bir sahibi vardır. İki şey cihazına girse de nimetleri farklı oluyor. Köşkü farklı, suyu farklı, giysiler farklı, her şey farklı oluyor. En büyük cennet nedir? Peygamber'e komşu olmak. -A -N -N -A. Dünyada en mutlu çift kimdir? Dünyada en mutlu çift kimdir? Kumlu kuşlarla bakmak. Kulun kuşları, kuşları böyle. Kulun kuşları böyle. Kulun kuşları hep eştir beraber gezerler. Ayrılmaz birbirlerinden böyle. Hep beraber gezerler. Biri bir dala konar mümkün arkasından gider orada. Erkek dişi. Kulun kuşları iyi defa kimle eşlenmişlerse hep beraber gezerler. Başta eşlenmezler. Böyle. Bir böyle sadık bağlı kulun kuşlarıdır. Şimdi bu işte öyle mesela Kumlu kuşunu eti yenir. Helaldir. Ama yenmesin diyorlar. Avlanmasın diyorlar. Neden? Çünkü kumlu birisi vurulup avlandı mı, öbür bir daha öbür boyu başına dikenin başında tekrar geçiyor en bakın hele. kumlu kuşları. Yok Malaysia'da tere bir kimse elinecekmiş. Ona geliyor. Tavsiyesini soruyor. Ona şöyle diyor. Yavrum diyor. Ateşi ateşi söndürme. Ateşi suyla söndür diyor. Böyle. Taşa diyor. Taşla karşılık verme. Sen çamur oluyor Bana. Şimdi ünsünün ateş. ısı. Dünyada ne olursa afetler? Hepsi bunun kökeni ısıdan, enerjeden, eski adımdan. Yani ısı, enerji olmasın yağma da yağmaz. Bulut olmaz, su buharlaşır, havaya yükü çıkmaz. Yani her doğal afetin kökeninde ısı, enerji vardır. Isı bile denize buharlaşır, gökyüzüne bulut hane gelir, belan bunları şeklet rüzgar ile Rüzgar o da ısıya bağlı böylece. İki basit oluşur. Alçak bası olduğu bir şey basit olur belirsin. Alçak basitse güzel gelir. Ona göre kuvvetli eser bir Hatta depremden önce bile ısı olur. Yani bir gerilim sıkıntı olur. İnsanlarda bu ısı vardır. Bu da nedir? Öfke. Bu da ısıdır işte maden. Enerji, öfkede belirsin. Şey. Demek ki diyoruz öfkeden zamanlar eşciden biri diğerinin su olması gerekiyor. O da öfkeye o zaman ne oldu? Doğal afet oluyor yani. Yıkılmıyor muhtemelence. Şimdi iki taş üstüne durmazlar. Arasına bir çamur, haş lazım benim. Demek ki eşleyen biri taş oluyor. Katı katıl icabında bir şey oldu. Yani taş olması gerekiyor. Hürri Sallam Biliyorsunuz balığın karnında kaldı. 40 gün kadar denizin altında balığın karnında kaldı. Yani öldü, mezar anlamına geliyor bu. Onun için. Hacı Nusuf Aleyhisselam balığın çıktıktan sonra iyileşen tabi, yine kavmine gitti. Yine davet onları. Bir gün altına geldi. Ağladı. Ya Rabbi, ben de sen izin vermeden Görevimi terk ettim, kalbimi terk ettim, açtım, gittim. Ya Rabbi, sen beni balon karımda hapsettin. Yani cezamı attın orada beni Ya Rabbi. Ama eğer daha günahım kalmışsa, tam affolmamışsa, olmamışsa, ne olur Rabbim, bana bunu dünyada ver, harika kalmasın. Burada bilsin suçum, günahım burada bilsin, o alem çok zor de böyle. burada buna Rabbimiz, ya Yunus, bir fırın yerde falan kişi var. Onun kızı var. Dul kızı. Onu evlen. O senin oğluna kefal olacak. Ölene kefal olacak. Yunus gitti o kişiyi buldu. Dedi ki senin kızın var mı? Var evet. Ben Allah'ın emrine talibim. Onu bana verir misin? Kişi bak tanımıyor bunu. Yabancı yerde. Sen de bak dedi. Halim Selim, böyle iyi bir sanih insanı beziyorsun. Benim kızım çok böyle sinirli, ahlakı bozuk. Yani kötü ahlak, yani böyle harama gidiyor da ev işine yani böyle huyu, ahlakı. Çok aşırı sinirli böyle kar döker. Kızım dedi, kaç kocaya gidiyse diye en şu 5-10 gün getirir bana, geliyor kızım böyle böyle. Sen de alsana dedi. Sen ilk kısmını getirirsin, geçiriyor bunu, getirirsin, getirirsin. Hiç boşuna alma dedi. Yok ben dedi, ona geçireceğim. Söyledir misalın dedi böyle. Peki. Kızı buna verdi. Tabii aldı, getir kızı. Hakikaten kız bir sene birdenbire kaldı, vuruyor, kırmıyor diyor ki şunları, bunları. Nusrah'ın tadı, tabi. peygamber tabii, Nusrah'ın O da ne yapıyor, o da yardım ediyor mu böyle? Hanım dur be. Şunu boş <gülüyor> dedi. Kaldırma. Beraber kaldırma. Beraber gelirler buna bakım böyle. Beraber şunu yapalım. Ne yaparsa o da yardım edince. Eğer kadın baktı bu sürü olmuyor böyle ya. Boşu boşuna yoruluyor şey yapıyor. Ondaki yumuşaklığı, o su olduğu, çamur olduğu baştan alınacağı bu da yumuşadı. Kadın yumuşadı. Bir gün o geliyor. Şimdi bak ne olur? Benim kızım da Bu geri gelmedi. Merak ediyor. Bir bakıyor, Allah Allah o kadar mutlu ki bunlar o kadar mutlu bunlar uyumlu bu şekilde böylece. Bir de Hasreti Hoca'nın hikayesi var muhteşem Hoca'nın bir gece Hasreti Hoca'nın evinde bir gürültü oluyor. Otur kültür bir gürültü oluyor arkada kesiliyor ama ses yok. Gönül komşuları gece? Ahşe bebi tabi gürültü çıkarmış evde. Bakıyor komşuları hoca bir gürültü oldu ama arkasına gelmedi. Eçi oldu sabah bu velior yolda şimdi. Hoca az önce sabah geliyor yüzüne bakıyorlar. Gözümüz şişmiş ama morarmış yüzümüzü. bize. geliyor. Şimdi tabii utanadı sormada. Hocam be, şeyinde bu bir gürültü oldu. Neydi acaba o? su almayan diyor komşularına gülümsüyor. Benim bu yeni hanım diyor. Yeni inmiş onda. Bu yeni hanım benim diyor. Çok sinirli. Asla bir gece bana kızı diyor. Al cibemi kalır bir altı diyor böyle. Ondan gübürü çıktı. çıktı. ama cibemi kesinlikle çıkarın bu kadar. İşte ben de orada amadayım ben Şimdi eşlerin biri diğerini böyle durumuna sabrederse ondan çok bir ecir alıyor günahına kebap veriyor buna var böyle, şey böyle Yani kim sabrederse böyle demek ki dışı açı gezmesine değil haram etmesine değil de evin içindeki huysuzluğuna serptiğine, kızmasına, şusuna bununa, hangi sabrederse o buradan kazanıyor muhtemelen. Böyle. O buna kazanıyor <gülüyor> Yine iki tane genç bir evliyayı ziyarete gitmişler. Adını duymuşlar evliyanın başka bir kasabada, şehirde. Ziyarete gidiyorlar. Kapıyı uyuyorlar. Bu çıkıyor, buyurun diyor. İki tane genç bunu içeri alıyor. Bu arada hanımı duyuyor. Evi sahibi gelmiş. Hanım çıkıyor salona, başlıyor yeri sekmelemeyi. Kutlu misafirinden beri bağırma, çağırma, şunlar bunlar derken bu hep de yalvarıyor muhtemelenler. Diyorlar ki buna, Efendimiz bizim burada çok böyle kadın var, yakınlarımız, biz sen bunu verelim, sen boşa. Boştan bu bakan düşerim ben diyor. Yine bir kadın muhtemelenler peygamberce geldi, Hazreti habile Binti Hakim, Hazreti'yle kadın, Peygamber'e geldi, garası beni alır mı kâhane yalvardı. Demek ki İslam'da bu olabiliyor muhtemelen. Yani bir kadına gidip bunu verebiliyor bu şekilde. Hazret-i Havle, Osman bin Maz'un'un eşiydi. Osman bin Maz'un Hazretleri, Rabbi Hazretleri, Radon Hazretleri. İlk Müslümanlardan bu eşi osman Peygamber'in Sütü Kardeşi aynı zamanda. süt Kardeşi kendisinin. Medine'de ilk sahibi bu oldu. Medine Münevveri'de. Belir Savaş'tan sonra Belir Savaş'tan sonra ilk olarak bir sahabenin vefatı osman'da oldu. Vefat etti. Şimdi nereye gömülecek? Yani müşrik mezarlığı var. Medine'de. Ama hiç dayak istemiyordu, işte mezarlığa. İlk böyle geldi, diğer bir şey dolaştı, şöyle buluyordu. Bade bakıyor Garıkat, yani bugün Cenaze Bahçesi denen yer, orada emrin olup bana böyle böyle şey. Bu hasta Osmanlı bir masal yıkandı, kefedendi. Bir an gel arşemiz geldi, Alından öptü, hem ağladım oterine buna böyle, ağladı ya böyle. Hatta bir yaş geldi. Yanağına iki damla yaşlı Haz Osman'ın göçüğüne geldi vereceğim. Yıkayanlar teğamızın güzel şeyi orada kaybolmasın diye ona gayet itinanlı böyle köfenerler, böyle mazap kollar vermişler. Sonra bunun hanımı işte, bu hanımı teğamımızı aşırı seviyor böyle, aşırı bunu delmez de yani çok seviyor teğamsızlarını. Bu dayanamadı artık tabii kadın olduğu için kadın saade mezhepte akıla kalıyor, diren gibine kalıyor, orada burada kalıyor. Ancak Peygamber zaten görebiliyor. Yani Peygamber baş başa kalsam e, öyle işe böyle oldu yandı böyle geldi Peygamber size Allah mezhepten de beni alır mısın beni Peygamber aslında boşluğuna gidi bekliyor. Ne bekliyor? Demir gelirse. Tabi gelmeyince nicalat Hep başını kaldı. Sağalara gitti kadınlar. Şimdi demek ki her insan o evlenemiyor. Bunun için bu örnek vereyim bunu burada. Her insan erkek olsun, kız olsun. Her insan birisiyle evlenemez. Kız bazı sevrağına gidemez, erkeği sevrağına olamaz. Şey. Bir gün bir genç gelip, gelip peygamberimize, e. genç geldi. Dedi ki, Ya Resulallah, ben de filan filan kızı seviyorum. Şöyle peygamberi söylüyor, ben filan kızı seviyorum. Ne olur Ya Resulallah, dua et de, o kızı edineyim ben. Peygamberi, Ali Sanatürlüğü'ne Durum malum oldu ki onlarla kader ötüşmüyor. Yazılıyor mu? Yok yazılıyor. Cegab'dan şöyle bir gidiyor şey bakın muhtemelen. Aynen. Levda leke israfil. Zibri ve Mikail rahmeti arş. Dedi ki levda leke israfil. İstafil denen büyük melek sana doğu else. Cevban doğu else. Büyük doğu else. Hameli arş. Bir ekte ben de azvolsam, mutlaka merak etti. leke. Allah'tan yazdığı kadın kim öğreneceksin. Bak Muhteremler. Kütübet leke. Demek ki kaderle örtüşürse, kişi onu evlenebiliyor Eğer kaderle örtüşmüyorsa Evlenemiyorlar. Evlenmiş de filan dua etsin ona olur. Bak, Resulullah buyuruyor. Allah Resulü bunu veriyor. İstafil, Cebrail, Hamel'i aç. Ve ben diyor, beraber diyor, dua etsek yine o kısa alamazsın. Onun kısmı yok onda. Allah sana kim yazmışsa onu evleneceksin. Şimdi Eylemde bir de kader birliği vardır. Eylemde kader birliği vardır. Bir kızın kaderinde şu vardır. Mesela Allah korusun çocuğu terfikasında ölecek. Ya da işte evde ateşten soğuk yanacak ölecek mesela. O kız anne olarak acı yaşayacak. Şimdi o kızı seven bir genç, kızı çok sevebilir, aşık olabilir, onu edinmek ister, her şeyi güzel alır, ama kader belli yoksa edinemezler. Çünkü bunun kaderinde o acı kamağa, baba olarak çekmeyecek acı yoktur. Yine bir kız bir erkeği çok sevebilir, onu edinmek ister, engel çıkar işte. En çıkar edilemezler. Neden? Kader birliği yoktur. O erkeğin kaderinde şu acılar vardır, hastalık vardır, kötü vardır, yatalak olmak vardır, şunlar, bunlar vardır. Genç ölecektir, üzülük olacaktır. Ama kız bunu yaşamayacak. Edilemez demektirler. Öyle bu İslam öyle bu İslam alimleri. İnsan diye zamanla İyi ki onunla eğlenmemişim derce bakmıyor. Yani kader neyse, kişi başlamaya razı olmasa bile, kişi onu razı olur. Yani kişi bakar ki 30 sene, 20 sene sonra, durumu görür, eyvah, iyi ki onunla eğlenmemişim der muhtemelen. 60'lı yıllarda, bunu aşağı yukarı, 50 sene önce, en aşağı muhtemelen der, Medine-i Mevbeler'de, bir yani Türk'te tanıştım. Türk'te tanıştım. Oraya yerleşmiş. Orada mücavideyle bunları yerleşmiş. Orta Anadolu'luğu şimdi ilini unuttum. Bütün olarak tanıştım orada. Şimdi bu benim Adapaz'a olduğunu öğrenince bana yakını gösterdi. Yakını gösterdi. buna baya samimi oldu. Bir gün bana duruşu anlattı. Ben tabii 50 sene en aşağı ya buna tanıştım orada. O zamanlar bu 50 60 yılında var o zamanlar. Demek ki olan şey 80 yılı mesele olay. Askerliğini araba da yaptı askerliğini. O zamanlar karalı iş yok karayolu böyle. Bir karar tren var. O da bozulur, durur, işte böyle şu olur, bu olur. Artık ulaşım çok güç şart altında oluyor böyle. O da asker iken bilginin fazla içine çıkıyor bu. Aziz Cami'nin sokağına gidiyor aynı bir şeydi. O salten gidiyor, ilerde de papusha marşı de böyle. Giderken bir kızı görüyor. Kız karşı gelden kendini görüyor. Kızı yandan görüyor. Ama kızın yüzünü tam göremiyor. Yandan görüyor. Ama bir anda kıza gönlünü görüyor bu böyle. İçi yanıyor kız acı oluyor kızlar böyle. Arada bir çıkınca hep geziyor, dolaşıyor, dolaşıyor. İlk istemiyorum daha görülmüş çocuk ortakım gene. Hemen alıyor yine çağda kalemi. Annesi Annesine babasına, Anneciğim babacığım. Adapazarı'nda bir kızı çok sevdim. Gönül verdim. Eğer gelip onu bana isteme almazsanız asla ekstra açtı maskezden. Yani, İntihar açacağım diyor böyle. Bektubunda. baba, hemen bunlar terine geliyorlar. Treninde ayakta, mayakta, koridorda, şurada, burada, kaç gün yolcu yoklar, takvur tükür, takvur tükür, böyle sallana sallana. Arapına geliyorlar Biliyorlar Gidiyorlar hırın belir komutanına, bunu buluyorlar. Şimdi, nerede yavrum bu? Bunu tarif ediyor bu. Bunun tarifiyle bunlar, az e, canı canlı giriyorlar ve buluyorlar. Kapıyorlar, bu kızım o çıkıyor. Buyur efendim, işte biz diyorlar, Anadolu Gölü, misafiriz. Buyurun, buyurun. Çok insan mesela bu. Alıyor bunu dışarıya böylece. Oturuyorlar, şahitler, yemek sofrası çıkarlar bunlar. Akşam oluyor. O zaman kahve çiziyor, çay içilmiyor. Kahve çıkarıyor bunlara. Şimdi ki çocuğun babası, askerin babası arkadaş için al şimdilik oku. Al oku. Senin oğlun sameti gönder. Ne yaparsın sen? diyor. Her her şeyi yaparım, elbette yaparım böyle diyor. diyor. Benim oğlum diyor. Bu mektubu bana yazdı. Ben diyor sıvıştım buraya geldim. Allah emre senin kızın. İsteyim oğlumu meşterim ver diyor. Ne şartın varsa hepsi kabul baştan. Benim malım mu var diyor. Arazim var diye Durum iyi, iyi böyle diyor. Ne şartın varsa kabulüm. Tek seni can kızını bana ve oluma ver. Olum durum şerik olacak. Duruyor şöyle. Arkadaş diyor. Haklısın. Ben olsa aynı şeyi yapardı ama olmaz. Neden? Senin bir oğlum varmış diyor. söyleyeyim tek oğlum var diyor. E tek kızım var diyor. Başka yokmuş umudum ben de. Senin tek oğlun var. Hem tek kızım var diyor. O zaman da Anadolu çok uzak Orta Anadolu Çok uzak. O günkü ulaşım sistemleriyle ben de kızım gülbede herhalde herhalde kızım. İşte buradan ben ev alayım, şahfayım. Ve göremem diye. Yarın şu, şu olur diye Olur gider diyor. Olmaz. Ücün kalıyor. Bunu misafir ediyor. Böyle. Ağırlıyor. Her işini yapıyor. Olmaz. Bu, bu dönüyor tabii. Büyük komutanına gidiyor. Rüşad yalvarıyor ona. Ne olur metronik gösteriyor olduğunu. Ne olur oğluma sahip çık. Olum canına kıyılmaz. Bir şey yapmış kendisine. başı da Müslüman kişiymiş. Namazda kılan kişiymiş. Böyle. Bunu yanına alıyor. Biz başı yan alıyor, idareci kendisini. Askeri bitiriyor, gidin öykete ne gidiyor ama duramıyor. Al kütüğünü kızla. Onun aşktıra yanıyor, yaşlamıyor, dilinircek. Alıyor baş İzmir'e gidiyor. İzmir'e gidiyor. Tabi İzmir'de biraz yoldan çıkıyor kendisi. Ama yine namazı bırakmıyor. Ama biraz yoldan çıkıyor kendisine. Bir gece rüyasında Elgamzi görüyor. Peygamber zaten. Tabi, peygamberler de görmek böyle Allah'ım nasip etsin inşallah muhteremden. Görün anlatıyorlar. Yani o da yarı sahabelik vakanı böyle. Böyle tatlı feyiz böyle. Şey. Peygamber diyor ya burada Şu adını unuttum şu anda. İsmini söylüyor. Sen Medine'ye gel, Medine gel. Bana komşu var böyle. Medine'ye gel. Hemen yani uyanıyor. yarısı Resulallah de yanıyor böyle. Zavallar bek diyor. Hemen evine geliyor. Anne, baba, durum bu şekerler böylece. Medine edeceğim. Pek yorum diyorlar. Buna para veriyorlar. Medine giriyor. O zaman kaşa gidiyor Medine'ye. Medine evine böyle Tabii Tabi Resul-i Ekrem Ali Sansev'in göre demek olarak layık ruhu. Layık oraya. Tam uyum sallıyor. Oranın gitsini giyiyor. Namazdır, koran ölme başlıyor. İlim olma başlıyor tam oraya layık mücavir oluyor. Oradaki Türkler bir gece bunu mücavir veriyor evlerinde, sohbete. Bu da oraya gidiyor şimdi. Yolların, yavrum sen nerelisin? İşte sen yerliyim. Bekan mısın? Bekarım. Burada kalacağım, burada kalacağım. Bir yerleştirelim, burada kalacağım. O halde burada, bana kalacağına göre diyorlar, elimizde sünnettir. Peygamber sünnetini terk etmiyor bu arada. Biz bunu elindiririm burada. Ben de elenmemeye karar verdim. Sen karın geçersiz. Müslüla evlenme misin Sen karın geçersiz. Yani evet, yemin ettim, yemin etti geçerdim. Elenmemeye. Onkola ver, kapa çöresin. Bak, bir olmuyor. Elenek istemiyor. Fakat yaşlılar, abilere, büyükleri, oranın eski mücavbeleri her sana baskı ediyorlar. Elenmesi için. Artık bu utancından, hayasından bir şey yapamayacağını. Ama sihir birisinin deyince bir türkün biri. Diyor ki ben de kızımı buna vereceğim diyor. Kızım bana vekatini verdi. Kim için kızımı vereceğim? Ben de kızım buna veriyorum böyle diyor. Orada nikah altı deliyor. Hemen. Oldu biteği geliyor. İlk orada altı yapılıyor. Şimdi tabi nikah kız geçiyor. Kızı geçiyor. Hiç gölüsüz, hiç zoraki zor etki oluyor ama Tek şey bunu biraz tatmin ediyor. Kızın ismi aynı isimle bu kız da. Aynı taşıdığı işin, o o bir adam sesliliği buluyor kendi kendine. Dikkat ediliyor. Diyor ki birisi Kuba'da bir evim var. Diyor, Boş diyor. Fazla diyor. Kira istemiyorum. Evim bunu veriyorum bana. İlk atak ben. Yorgan ben derken böyle odakiler eşya düzeliyor. Birkaç gün sırada Perşembe geliyormuş. Perşembe gelir, Cuma gelişti. Bunu evde yiyecekti, sürecekti arkadaş. Ama o gece geliyor şimdi. Yaslamazın medenide kalanıyor. Bu cemaat türte yanımda, çevredekiler böyle alıyor bunu eve gidiyorlar. Orada sofrakımla yemek yapmışlar da. Kız da orada, annesi seni ola orada, oradaymişler, Türk kadınlar da. Yemek yiyor orada, dua ediliyor derken, tabii cemaat dağılıyorlar, herkes gidiyorlar, kalıyor evde. Kız oda Şimdi bu getek odasına giriyor ama alta da pazarına da ama kızda. İsteksiz, gönülsüz benadı böyle zoraki böyle giriyor. Şey bir içeri giriyor. Şey bir kıza bakıyor. Aa, piş Allah Allah diyor. verdi. <gülüyor> ne oldu diyor? Şey diyor ben seni diye biz bensin dedi. Siz benimsin sen. Gömelettin mi? Şu ada pazarına bir kıza. Ada pazarı ben diyor. O kız da okumazın hem var. Okun bu şey Hatırlıyor musun diyor, senin diye bir kararaki gemişlerdi, bir asker istemiyordu, evet biliyorum, işte o asker, asker demedir bu sefer. Öğrenince bu, hemen iki ayda şükür namazı kılıyor, kapının secdeye. Öyle anlatır ki böyle, iki ay namazı bitirmiş, bir sefer kapanmış, böyle ağlamış ki böyle, sevincinden böyle. Allah'ım demiş ya. Rabbi. Ağlamış mademden. Demek ki, Allah cener bir şey yazmışsa, Allah bir şey yazmışsa böyle bir şeyin vakit sahibi yani. olması gerekir. Vakit var belirce. Vakitte gelmişse bu oluyor bu şeyler belirce. Böyle şey bütün evlere verilmişse mutlu versin inşallah. Lakin Fatiha.